الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قره اعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد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 رب شرحي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يَفْقَهُ قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيق ولا اعتصام إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم منصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم منصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين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 ولا حول ولا قوه إِلَّا بك يا رب العالمين اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث أَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الله الرحمن الرحيم. Yine bir cuma akşamı, varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında, bu kez empati adlı bir kavramı konuşacağız. Türkçesi itibariyle eş duyum diyebileceğimiz bir başkasının duygularını anlamaya iyi ya da kötü, hüzün ya da sevinç bir başkasının duygularını kestirebilmeye yarayan bir araç. Esasında doğal olarak işleyen Cenab-ı Hakk'ın bize yaratılışımızda var ettiği temeli olan bir araç bu, bizim daha fazlasını yaşayabileceğimiz, kendimizi bu hususta geliştirebileceğimiz bir süreç. Bir başkasının başına gelen kötü bir hendiseyi duyduğumuzda, benzeri bir hendisenin başımıza gelmesini, geldiğini tasavvur etmemiz, istemsiz olarak mesela düşünmemiz, arabası kaza yapmışsa, ''Benim de arabam kaza yapsa ne olur?'' diye aklımızdan geçirmemiz. Hasta olmuşsa, hastalık bana geldiğinde ben hasta olsaydım nasıl olurdu diye, oradan tam da ben bir saat önce geçmiştim, yarım saat önce geçmiştim, tam da aynı yerde ben de vardım. Ne kadar olaya kendimizi yakınlaştırdıkça da bunun duygusu ve dürtüsü artar kendisini düşündürmeye bizim üzerimizden, Dolayısıyla doğal işleyen bir mekanizması var aslında empatinin iyi ya da kötü biçimiyle de olsa söz gelimi iyi bir şeyse tam sizden önceki adama çıktıysa veya sizden yakınınızdaki birine eğer iyi bir şey nasip olduysa benzeri bana da nasip olurdu diye bu kez o kaçırdığımız şeyi kendimiz üzerinden düşündüğümüz onun sevincini tahayyül edip benzer bir sevinci bizlerin kaçırdığı, bu da artık bir kaçırmışlık duygusuna dönüşebilir. Dolayısıyla empati başkalarının yaşadığı iyi ya da kötü duyguları biz kendimiz üzerinden canlandırarak sonuçlandırmak istediğimiz, eğer doğal olarak işleyen boyutuyla ele alırsak, bu kendiliğinden zaten işler ama bazen önlemeye çalışırız. Yani bir başkasının başına gelen kötü bir şeyi kendimiz açısından düşünmemek için konudan hemen kendimizi konuya kapatmaya duymak istemiyorum, düşünmek istemiyorum, keyfimi kaçırmak istemiyorum diye. Halbuki olay başkasıyla alakalı bir şeydir. Şöyle şöyle olmuş işte kendisinin, evladının, Eşinin, sevdiklerinin başına şöyle bir şey gelmiş, daha tafsilatını duymak bile istemeyişimizin belki de arka planında içimizde işleyecek olan o doğal empatinin bize yaşatabilmesi muhtemel duygulardan kaçınma refleksi. Bu hayatı kendimiz açısından pembe bir ortama, sıkıntısız steril bir ortama dönüştürme arzusu olarak da görülebilir. Hiçbir sıkıntıyı doğrudan hissetmek şöyle dursun, başkası üzerinden bile provasını yapmaya veya içimizden kendiliğinden o düşüncenin oluşup bize sıkıntı vermesine mani olmaya çalışmamız bizi vakadan yani gerçeğin kendisinden uzaklaştırır. Çünkü gerçeğin kendisinde her türlü iyi ya da kötü olay vardır. Cenab-ı Hak ve belâunahum bil hasenati Biz onları iyi şeylerle de sınarız, kötü şeylerle de sınarız. Dolayısıyla hayatın vakıası bu. Gerçeği bu. Cenab-ı Hak hayatın sahibi olarak ve lenebluannahum bi şey'in min el havf. Raz açlık, ve naqsin min mallardan eksilterek وَالْاَنْفُسِ ve canlardan eksilterek وَالْثَمَرَاتِ ve, ve mahsullerden eksilterek biz illa ki onları kesinlikle başka yolu yok, sınarız. Dolayısıyla hayatın gerçeği bu iken ve Cenab-ı Hakk'ın bizim içimizde var ettiği doğal empati bize çoğu zaman etrafımızda henüz bizde olmadığı halde etrafımızda yaşanan olaylardan ötürü bize bir mesaj taşır iken çoğu insan bunun başkası üzerinden gelen mesajına bile tahammül etmek onu uzaktan başkası üzerinden yaşamaya yani empatisine girmeye yanaşmaz, uzak durmaya çalışır, duymak istemez halbuki eğer oradan edineceği bir mesaj ile kendisine bir çeki düzen verecekse, bir tedbir alacaksa bu iyi bir şeydir. Empati üzerinden ucuz yollu yani başkası gençliğini yaşamışken sıkıntının biz kolay bir versiyonunu, kolay bir örneğini yaşayıp buradan sonuca gidebilmek, daha iyisini yapabilmek ise empatide yani istemli hale getirmek, Buradan daha iyi sonuçları kazanımlara dönüştürebilmek, bu sözgelimi başkasının bir kaybı ise, bir can kaybı ise, bunu uzaktan duyduğu şekliyle doğal olarak yaşadığı empatiye biraz daha üstüne koyabilmek istiyorsa, gidip ona taziyede bulunmak, cenazesine katılmak, defninde eşlik etmek, yasında bulunmak ağlayan evladını, ailesini, etrafını görüp onlarla daha çok hemhal olmak kişinin bunu istemli yaptığı takdirde bu duyguyu kendi yaşamışçasına hiçbir zaman belki birebir aynısı olmayabilir ama daha fazlasını kestirebilir. Buradan edinebileceği, edinebileceğimiz yani başkalarının sıkıntıları üzerinden edinebileceklerimizi çoğaltmamız hayatta Cenab-ı Hakk'ın bize benzeri sıkıntıları yaşatma ihtimaline karşı bizi uyanık kılacaksa ki kılar, bunu ne kadar zinde tutarsak o kadar e, bu zindelik bizim de başımıza gelmesi muhtemel şeylere karşı bize iki türlü duygu aşılar, henüz gelmediyse Bundan ötürü şükretmeyi çünkü bunun gelme ihtimalini ne kadar yüksek bir bilince taşırsak ki bu bilince taşıyabilmemiz etrafımızda bunu yaşayanların haline dahil olabilmekle hele hele onların bu haldeyken ortamlarında isteyerek bulunmak daha bir ötesi onlara bu hususta yardımcı olup acılarını hafifletebilmek bu daha öte bir şey artık sadece bir başkasının duygusunu hissedebilmeye çalışmak değil, yani eş duyum değil, daha ötesi onun duygusunu anlamanın ötesinde ona yaşadığı bu duyguda katkı sunabilmek, yarar sunabilmeye çalışmak, bu bizim medeniyetimizdeki diğer gamlık dediğimiz daha üstün bir kavramla bizi buluşturur. Dolayısıyla başkasının hissiyatını, duygularını Benzer duygu, aynı duyguları yaşamaya çalışmak empatiyle sınırlıyken, bu duyguları yaşamışken, üstleyerek ve bilinçli olarak bu duyguyu yaşayan kimsenin duygusunda onu paylaşabilmek, ona katkı sunmaya eğer bu bir sıkıntıysa, sıkıntısında ona yardımcı olabilmek, eli ayağı olmak, destek çıkabilmek bunlar da daha üstün bir yaklaşım ki biz temelden tuttuğumuz bu yaklaşımı sonradan başkalarından öğrendiğimiz bir şey mi? Yani empatide olduğu gibi adına bakarsanız eğer, yoksa çok daha temel, derinlikli, kuşatıcı ve daha üstün şekliyle medeniyetimizin temeli olan dinimizde Allah'ın bize öğrettiği, Elçisi üzerinden bize örneklediği bir şey mi bu diye görmeye çalışacağız. Dolayısıyla önce kısa yollu bir e, tanıma kavramı tanımaya kalkıştık. Eş duyun başkasının duygusunu anlamak. Bunun istemli olan tarafını konuşuyoruz. İstemsiz olanı yani yaratılışımızdan gelen, duyduğumuzda doğal olarak içimizde yankılanan, kendiliğinden bize o duyguyu yaşatan mekanizma, bu zaten önünü açmış Cenab-ı Hak bize bunu. İyi bir şey bunu devam ettirip, başkalarının duygularını iyi ya da kötü paylaşabilmek için daha fazla yol almak, daha ortamında bulunmak, bu da empatinin istemli hali. Bir de dediğimiz gibi böyle bir durumda bu duyguyu yaşayan kimselere, katkı sunabilmeye çalışmak ki, bu artık başkasının gamına, derdine düşmekle eşdeğer. O yüzden eş duyumla sınırlı olan kısmını en iyi başkasının rolünü yapmaya çalışan rol sahipleri, yani belli rolleri icra eden tiyatroda olsun, filmde olsun, sanat erbabının buna çok yatkın olduğu söylenir. Çünkü o kendi bulunduğu filmde yahut tiyatroda kendi bulunduğu temsilde rolünü gerçekleştirdiği kimseyi olabildiğince gerçekçi bir şekilde sunabilmeye çalışır ve bu esnada duygusunu da buna eşlik ettirmeye çalışır ki izleyici onda bir yapaylık sezmesin, sahici bulsun yani yaşayarak bu rolü icra ediyor desen ve bu esnada o rol eğer acı, zor ve sıkıntılıysa bunu yaşayarak gerçekleştirdiği için farkında olmadan benzer şekilde örselenebilir, benzer şekilde yorulabilir, benzer şekilde duygularının tarih olduğunu, duygularının Gerçek olmasa bile temsil rol bile olsa bundan etkilendiğini fark edecektir. O yüzden başkasının duygu halini temsilen canlandırmaya çalışmanın tesiri büyük olur. O bakımdan empati sadece bir etkiye sahiptir ve değerlendirilmesi, içselleştirilmesi ve hayatımızda bizi çevremizle irtibatlı kılan önemli bir araca dönüştürülmesi gerekir. Dinimiz Allah Azze ve Celle bizi çevremizdeki insanlarla duyarlı olmaya davet etti. Dolayısıyla da baktığımız zaman infak edeceksek Allah Azze ve Celle önce çevremizdeki insanlardan başlamamızı emrediyor. Bu bizim empatiyi doğru yaşayabilmemiz için önemli bir araç. Uzak mahallede uzak şehrin veya uzak memleketin fakiri olan iletişimde, ona bir şeyler göndererek bu da bir biçimiyle çevremizde olan irtibat. Ama bunu yakına çektiğimiz oranda bizim empatimiz büyür. Dolayısıyla çok yakın civarımızda benzer sıkıntıları çeken insanlarla ilişkimizi kurabilmemize ve onlara el uzatmamıza onlara destek olmamıza eğer dönüştürebilirsek bu infak aracını sekat olur sadaka olur aynı zamanda empatimize de ulaşacaktır. Halbuki uzaktan uzağa bunu yaptığımız zaman hele hele başkalarının eli üzerinden yaptığımız zaman neredeyse sıfır empatiyle konu kapanabilir. Onların bize gönderdiği resimler işte biz dağıtırken şöyle duygulandılar, böyle şey yaptılar. Bunlar kısmen empati oluşturabilir ama asıl empatiyi gidip ortamında bu dağıtımı, bu infakı bizatihi e, gerçekleştiren gönüller, gönüllüler yaşayacaktır. Bunun kötü bir şey olduğundan söz etmiyoruz ama eğer empati kurabilmek ve gerçekten bu infakın, gerçekten bu yardımlaşmanın gerçekten etrafımızla yaşamaya çalıştığımız bu sürecin bir parçası olabilmek istiyorsak o zaman işin içerisine girmeye, belki bu işin bir gönüllüsü haline gelmeye, eğer gönüllüsü olacak kadar bu işlerde yer alamıyorsak o zaman bunu kendi ferdi planımızda, kendi aile muhitimizde, çevremizde bizatihi bu işin muhtacı olan, sıkıntısı içerisinde olan kimselere doğrudan hanesine giderek, evine giderek, ortamında onunla birlikte bulunarak sıkıntısını yaşadığı yerde çaresizliğini, eşini, çoluğunu, çocuğunu görerek o zaman aynı duyguları ee, kendimizde yaşamış oluruz. Ama şeytan bizim yapacağımız infakta, empati boyutunun olabildiğince sınırlı kalabilmesi için bile bizi bu işlerden yüksündürür. Başkası eliyle hiç görmeden adına da işte ben verirken büyükleniyormuş gibi olmayayım, ben onlara böyle şey yapmayayım, utanırım vesaire gibi düşünceler ile bizimle bu infakın empatik boyutu arasına engeller koymaya çalışır. Halbuki Allah Azze ve Celle süreci önce yakın etrafından, Allah'ın Resulüne adam sordu. Bir dinarım varsa önce kendine dedi. Empatinin başladığı nokta hatta kişinin kendisiyle olan ilişkiyi doğru kurabilmesi, kendisini doğru tanıyıp kendi durumunu doğru değerlendirmesi. Bir dinarım daha varsa dedi bunu ailen, çocukların, eşin böyle çevresinden başlayarak daha fazlasını sorunca فَاَنْتَ اَعْلَمُ بِمَنْ تَعُولُهُ sen artık ailenin nasıl genişlediğini daha iyi bilirsin diye önünü açtı. Dolayısıyla empati bizim çevremizle, çevremizdeki insanlarla irtibatımızda onların duygularını kendimizde hissedebilmenin bir aracı ise eğer bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle söyler isek artık bir iman koşulu olarak karşılığını buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا li لِنَفْسِهِ Biriniz kardeşi için sevdi, kendisi için sevdiğini, istediğini, arzuladığını, kardeşi için sever, ister ve arzular olmadığı sürece iman etmiş olamaz. Yani... Empati kurmuş olamaz dese bu dediğini yapmamış sayardık kendimizi, İyi Müslüman olamaz deseydi işte Müslümanız ama iyi Müslüman olamamışız derdik. Cennette yüce mertebelere eremez deseydi yine oralarda yüce mertebeler olmaz ama aşağılarda bir yerlerde kendimize yer bulabiliriz diye düşünebilirdik ama koşulu öyle bir yerden bağladı ki Allah'ın Resulü bu şarta verdiği cevapta eğer böyle böyle böyle olamıyor ise o zaman imanı iman etmiş olamaz. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Kendisi için arzuladığını, kardeşi için arzulamayan, kendisi için sevip beğendiğini, kardeşi için sevip beğenmeyen kişi henüz iman etmiş dahi, Değildir noktasında bir söylem bu. Dolayısıyla adeta bir iman şartı gibidir. O zaman kişinin kardeşinin durumunu ki Allah'ın Resulü'nün etrafımızdaki herhangi bir kimseyi tarif ettiği kelime de ilginçtir. Kardeş diye tarif etti. Bu bizim önce kendi muhitimizde başlayan yani Müslüman, İklimde, Müslüman ortamda, Müslüman toplumda herkes bir başka Müslümanın kardeşidir. İnsanların Müslümanlığı az ya da çok, iyi ya da kötü olabilir, günahkar ya da muttaki. Bu iki insanda bile aynı değildir. Herkesin durumu yukarıdan aşağıya bambaşka olabilir ama bu toplumdaki her Müslüman... Bir başka Müslümanın kardeşidir. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Dolayısıyla kendi toplumunda, Müslüman toplumunda herhangi biridir orada kardeş. O kardeşinin durumunu anlayacak ve kendi durumuyla benzeştirip kendisi için arzuladığı şeyleri onun için de arzulayabilir bir duruma gelmekten söz ediyor. Bu nasıl bir toplum olabilir? Bir toplumu bu düzeyde inşa ettiğinizde bir toplumda fertleri yani bireyleri bu düzeyde etrafıyla ilgili hale getirdiğinizde duyarlılığını kendisi düzeyinde eşdeğer kıldığında, kendisi için istediğini başkaları için de ister ve arzular bir halde. İstemek olsaydı belki başarırdık arzular dedi çünkü arzulama... Yani başkası için kendisi için sevdiğini başkası için de sevmek bu işi duygusal boyutuyla yaşayabilmekle mümkün. İstemek olsaydı yalın istekle bunu ben onun için de istiyorum gibi belki atlatabilirdik ama onun da olmasını çok arzuluyorum. Bunu seviyorum. Bundan memnuniyet duyguya duygu boyutuyla bunu başarabilmek muazzam bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlar bu düzeyde bir ideale çok yaklaştılar. İçlerinde hasları bu ideali başardılar. Allah azze ve celle'nin tanıklığıyla başardılar. Yani sadece hüsnü zanla söylemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın tanıklığıyla emin olduk ki başardılar. Cenab-ı Hak dedi ki: "Velzîne tebavvə'u'd-dâra ve'l-îmânâ" O iman yurdunu öncesinde mesken etmiş, Medine'yi kastediyor olanlar yani Ensar, Medine'liler. Onlar kendilerine hicret eden kimseleri ki başkasının sizin yurdunuza hicret etmesi ne demek? Sizin aşınızı paylaşacak, işinizi paylaşacak demek, yurdunuzu paylaşacak demek, imkanlarınızı paylaşacak demek. Dolayısıyla nereden bakarsanız bu bir yük. Sizin toplumunuza eklemlenen bir yük bu ve hicret edenlerin çoğusu da yani canını kurtararak gelir. Yanında mal varlığı varsa bile getiremez. Dolayısıyla çoğu muhacirin hele hele Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin öylece yalın hatta Hz. Ali radıyallahu an ayakları çıplak geldi. Yani ayağında doğru düzgün. Giydiği bir şey yoktu. Böyle ancak fakirlik zaruret üzere gelen kimseler, her şeyiyle muhtaç kimseler. Hani servet getirse, sermaye getirse, hadi neyse ama bütünüyle fakirlik üzere bulunduğu memleketinde yaşadığı sıkıntıdan ötürü kaçıp gelenler bunlar. Medine'ye gelenler böyleydi. Cenab-ı Hak o hicret edenleri gizli saklı, kaçıp gelenleri... Medine'lilerin nasıl karşıladığını bize anlattı, dedik ki يُحِبُّونَ men هَا جَرَ Kendilerine hicret edenleri seviyorlar, İyi ki geldiniz, ne iyi ettiniz de geldiniz. Bunu belki sözde söylesek de içimiz eşlik etmese ayeti karşılamaz. O cümleleri ben telaffuz ediyorum, Cenab-ı Hak ayette karşılığı olan duyguyu söyledi. Yuhibbuna seviyorlar men hacere ileyhim kendilerine hicret edenleri seviyorlar. Ve la yeciduna fi sudurihim haceten mimma utu. Başlarına gelen sıkıntıdan ötürü içlerinde bir sıkıntı yaşamıyorlar. Başlarına gelen bu yükten ötürü içlerinde bir sıkıntı bulmuyorlar yükü de sevmişler. Yuhibbuna men hajira ve la fi sudurihim haceten mim Bu gelen kimseleri kendi düzeylerinde, kendileri kadar sevsenler ancak bu kadar olur. Onların Mekke'de yaşadıkları sıkıntıyı bilen, paylaşan gelince yanlarına bu sıkıntıdan kurtulmuş olmalarından ötürü onlar adına sevinen Sonra da onların bu sıkıntılarını atlatmaları için kendi imkanlarını paylaşan bu diğer gamlık. Bu empatiyi geçtik artık. Empati en fazla karşı tarafın duygularını hissedebilmek, benze, ona yaklaşabilmek, aynı du du duyguları yaşayabilmeye yaklaşabilme çabası. Bu aynı duyguları yaşamanın ötesinde onun bu duyguları atlatabilmesi için... Aynı duyguları paylaşan ve bu duyguları onun hafifletebilmesi için katkı sunmaya çalışan Cenab-ı Hak dedi ki Ensar'la ilgili onlar aynı duyguları kendilerinde yaşayıp paylaşan değil, daha fazlasını yaptılar, onları kendilerine de tercih ettiler. وَيُؤْثِرُونَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ Onları kendilerine tercih ettiler. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ <حَسَاسًا> Kendilerinde sıkıntı olsa bile o gelen kimselere bu sıkıntıyı yansıtmayıp imkanlarını onlarla paylaştılar. Söz gelimi yiyeceği varsa o yesin ben aç kalayım şeklinde yaklaştılar. Bu bahsettiğimiz empati yahut diyar gamlığın, yani kardeşini Resulullah'ın koyduğu ölçü üzerinden söylersek. Kendi isi için sevdiğini, kardeşi için de sevebilme ölçüsünün hayatta karşılık bulduğu, sonuçlaştığı artık bir ideal, hiçbir zaman erişilemez bir ütopya değil, gerçek bir yaşanmışlık haline dönüştüğü bir durumdan söz ediyoruz. Bütün samimiyetiyle söylüyorum, samimiyetimle söylüyorum ki eğer bu bir başkasının gözlemi olsaydı, Buna buna inanmakta zorlanabilirdik. Ayette anlatılan bu çerçeveye bazı insanların şu ya da bu zamanda yaşamış ulaşabildiklerini düşünmeye zorlanabilirdik. Ama Allah Azze ve Celle'nin anlatımı olunca bunların gerçekten bunu başardıklarından emin olduk. Demek ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kendisine iman etmiş ashabıyla birlikte bahsettiğimiz bu ideali o toplumda gerçekleştirebilmişler. Tabii bunun gerçekleştirildiğinden söz ediyoruz. Her birinin aynı düzeyde gerçekleştirdiğini konuşmak ayrı bir konu. Elbette insanlar ayrı ayrı içinde münafıklardan başlayan orta halli olanlar ve iyi olanlara ve önden giden üstün olanlara kadar uzayan bir dağılım var orada da. Ama sonuçta bu bu resim başarıldı. Medine'l Ensar dan kimseler hicret eden kimselere bu şekilde karşılaşıp, karşı onları bu şekilde karşılayıp onların sıkıntılarını paylaşıp durumlarını anlayıp üstüne bir de durumlarını hızlı atlatabilmeleri için katkı sundular. Kendi imkanlarını onlarla paylaştılar. Dolayısıyla Adını dışarıdan ithal ettiğimiz ve tanımaya çalıştığımız bir kavram değil esasını daha üstün bir şekilde geçmişimizde yaşadığımız bir şeyden bahsediyoruz. Empati. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki denilebilir ki sizin bu anlattığınız kadarıyla empati Müslümanların... Müslümanlarla olan yani kendi aramızda olan, işte verdiğimiz örnek Ensar'ın muhacirle yaşadığı düzlemde. Bize dinimiz böyle bir şeyi kendi dindaşlarımızla yaşamayı mı telkin ediyor sadece? Böyle bir bencillik ekseninde kalan bir üstün değerden mi söz ediyoruz İslam'ın bize telkin ettiği? Hayır bu sadece konuyu anlatırken, başlangıç noktası olarak girdiğimiz bir boyut yoksa Müslümanların müminlerin empati dünyası başkalarını anlama dünyası bütün insanlara uzayan sahici bir dünyadır sanal yapay bir şey değil gerçek bir dünyadır buna dair yine çok somut bir örneği ve eğer Başkası anlatsaydı inanmakta zorlanabileceğimiz ama Cenab-ı Hak anlatınca, anlatınca gerçekten yaşandığından emin olduğumuz bir örneğe gelelim. Ve bu kez kendisi adına sıkıntı çektiklerimiz çekilenler kafirlerdir. Hem de ne kafirler, İri iri kafirler, büyük kıyım kafirler, diklenen, aşağılayan İstihza eden, küçük gören, hatta müminleri bu hususta çeldirmeye çalışan, çeldirmeye çalıştığı süreçte belki doğrudan müdahaleyle tartaklayan, azarlayan, hatta işkence edebilen tipte kafirlerden söz ediyoruz. Bunlara karşı onların içine düştüğü Rahman'ın bu çağrısına, verdikleri bu olumsuz tepkinin kendileri ayihinde nasıl sonuçlanacağını düşündükçe onlara acıyan bir empatiden söz ediyoruz ve bu sahici bir duygu. Allah Azze ve Celle Resulünün bu duygusu için dedi ki لَعَلَّكَ بَاخِعُ nefsaka, أَلَّا yakunu mu'minin. İman etmiyorlar diye onların... Namına sen üzüntüden, sen sıkıntıdan neredeyse kendine kıyacaksın. Çünkü biliyoruz ki bir sıkıntı, bir üzüntü, bir keder başkası adına yaşanılan hüzün de olsa sadece kendi için değil. Başkası mesela evladı ölmüş ardından üzül üzül üzül vefat ediyor. Çok sevdiği arkadaşının başına bir sıkıntı gelmiş ona baka baka onun o sıkıntısından kendisi de rahatsızlanıyor. Bir başkasının üzüntüsü, kederi de insanı yakabilir. Allah Azze ve Celle Resulullah adına dedi ki sen kafirlerinden ötürü onlar iman etmiyorlar diye esefinden فَلَعَلَّكَ نَفَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ in lam لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَد۪ي Esefinden neredeyse kendine kıyacaksın. Bu üzüntü seni hayatını tehlikeye sokacak. O düzeyde yani fe ile girdiğine göre o düzeyde Allah Azze ve Celle buna müsaade etmez ayrı ama senin yaşadığın bu düzeyde bir sıkıntı. Neredeyse fe leallake bâhiun nefseke ala aferihim. اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ Ne bakımdan? أَسَفَ Esefinden, hüznünden, kederinden. Dolayısıyla müminlerin kafirlere karşı onların ki müminlerin bilebildiği en üstün değer Allah'ın dini, dolayısıyla hidayet, bundan yoksun olanlara karşı duydukları üzüntüdür, üzüntüden söz ediyoruz. Yani bu bir başkasının ekmeği yok üzüntüsünden daha üstün bir üzüntüdür. Çünkü bir başkasının ekmeği, bir başkasının maddi durum, bir başkasının kariyeri, bir başkasının başka başka eksikliklerinden ötürü belli sıkıntılar yaşanabilir. Ama eksikliği en çok hissedilen şey, en değerli olandır. Yani adamın teyzesinin oğlu öldüyse ayrı bir keder yaşar ama kendi evladı öldüyse daha büyük keder yaşar. Çünkü kaybettiği değerin büyüklüğü, ondaki, ondaki acısını daha doğrusal olarak daha büyük bir acıya dönüşür. Eğer malından on lira kaybettiyse ayrı bir sıkıntı yaşar, yüz lira kaybettiyse ayrı, bin lira kaybettiyse ayrı bir sıkıntı yaşar. Dolayısıyla en değerli olanı, Kaybetmek, en değerli olandan yoksun olmak, en büyük yoksunluk, en büyük eksiklik olur. Dolayısıyla bizim kafirler namına duyabileceğimiz en belirgin, onlar adına hissedeceğimiz en büyük eksiklik, kendimizde bilebildiğimiz en büyük değerin eksikliği olur. Dolayısıyla adama ilk bakışta baktığımız zaman en belirgin olarak, Hidayetin eksik olmasından ötürü duyacağımız, onun adına duyacağımız bir sıkıntı. Çok seviyorum onu. Bir de Müslüman olsa diyen mesela, özellikle Batı toplumlarında arkadaşlık kurabiliyorlar, dostluk kurabiliyorlar, sevebiliyorlar. Hocam çok seviyorum, çok iyi bir arkadaş. Dolayısıyla o kadar üzülüyorum ki onun için. Gece gündüz dua ediyorum Allah ona da hidayet etsin diye. Bu gerçek bir empatidir. Hele hele bu empatiden kaynaklı olarak onunla bir şeyler paylaşmaya çalışan, ona Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden anlatmaya çalışan, İslam'da anlatmaya çalışan bir kimse gerçek manada artık diğarganlığı yaşıyor. Başkasının sıkıntısını kendisine dert etmiş. Dolayısıyla... Bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Azze ve Celle'nin onun adına konu ettiği o diyargamlığı öğrendik. Karşı tarafın içinde bulunduğu yoksunluğu kendisine derdedinen bu yoksunluğu bir an için kendisinde hayal ettiğinde perişan olan. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bir insan var edenle, kendi yaratıcısıyla nasıl ipleri koparmış, irtibatı kesmiş, onunla irtibatı olmadan, ona onu tanıyıp sevip saymadan bir hayat yaşayabilir. Bu insanı büyük bir sıkıntıya, bunun değerini bilenleri büyük bir sıkıntıya düşürebilir. Eğer bir Müslüman kafirlerden ötürü böyle bir sıkıntı yaşamıyorsa, kendisi de bunun değerinin farkında olmayan biri olabilir. Dolayısıyla onu başka açılardan acıyıp ona başka açılardan empati kurduğu halde bu açıdan hiçbir katkı sunmaya çalışmıyor musun ona diye sorduğumuzda ya o kendi şey bir şey ben bu konuyu ona şey yapmam hiç söylememişimdir bile diyen bizim taraftan bir Müslüman özde kendi değerinin yani hidayetinin kendi dininin farkında olmayan biri olsa gerek ki Karşı tarafta bunun eksikliği hiç gözüne batmıyor. Dolayısıyla empati konusunun müminler açısından açıldığında, konuşulduğunda bütün bir mevzu anlatılıyor. Bu konu biliyorsunuz çokça kişisel bağlamda, kişilik konuları içerisinde çok yerde işleniyor. Bizim mümin, Müslüman kimselerin bu konuya girip çıktığı fakirlik her türlü boyutta, ele aldığı çevresiyle bu anlamda eş duyum yaşayabilmesi için nice örnekler verdiği halde aklımıza bize hidayet konusu gelmiyor ise o zaman biz insanların kısa süreliğine yaşadığı bu dünyadan sonra sonsuz bir hayata geçeceklerini ve orada Cenab-ı Hakk'ı bu dünyada tanımamışların sonsuz bir azaba tanıyıp sevip saymışların da sonsuz bir mutluluğa kavuşacağı gibi bir konuya böyle bir merkezden bakmıyoruz. Hayatı böyle bir esasdan ele almıyoruz yahut bahsedilenleri birer hikaye sadece olmayan şeyler olarak gördüğümüzden bırak başkasının duygusu üzerinden hissetmeyi kendimizde bile hissetmekten kopmuş durumda istemektir. Dolayısıyla ümmeti olduğumuz Allah'ın Resulünün, Nasıl bir heyecanla kendisinin yaşadığı ve çevresindekilere bunu nasıl paylaştıysa Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra daha onun hayatındayken bile bunu etraf ile civar ile en yakından başlamak suretiyle. Cenab-ı Hak Resulullah'a da öyle öğretti. وَاَنْدِرْ عَش۪يرَتَكَ akrabin, En yakın akrabalarını uyar. Bu bir değerse bunu önce en sevdiklerinle paylaşırsın. Öyle olmalı. Değerli bir şey ise buradaki öncelikler böyle başlar. O yüzden Allah da öyle öğretti. İlk Resulullah'ın inzarını وَاَنْدِرَ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Sonra adım adım halka genişledi ve civar mahalleler, civar kabileler, civar şehirler derken yarım adağı daha Resulullah'ın vefat ettiği zamana doğru neredeyse yarımada tamamıyla ve Resulullah'ın vefatından sonra ondan öğrendikleri bu diğer gamlığı Allah'ın Resulü'nün arkadaşları yaşamaya devam ettiler. Bu onları yerlerinden, yurtlarından etti. Sahabenin çoğu Medine'den ayrıldı, uzaklaştı, saçıldılar dünyaya, oraya buraya. Bu başkasının içinde bulunduğu küfür halini kendisine derdedenler, edenler, kendi öz yurtlarını, çocuklarını, hanelerini, atalarını yaşadıkları, o büyüdükleri her köşe başında duygularıyla, mutluluklarıyla, geçmişe kendilerini bağlayan her şeyden kopup, kendilerine yabancı iklimlere, yabancı havaya, yabancı ortama, yabancı suya, Bunların hepsini göze alıp, hatta yer yer önlerine çıkan engelleri de aşmak suretiyle. Çünkü bu çok kolay olmadı. Yer yer önlerine ordular çıktı, buralardan geçemezsiniz diyenler oldu. Oralardan da geçmek zorunda kaldılar, onlarla savaşmak zorunda kaldılar. Hep bu engelin ardındaki insanlara Allah'ın dinini ulaştırıp, Onları kula kulluktan kurtarıp Allah'a kul ile müşerref kılmaya. Bu nasıl bir diyar gamlık ki canla, malla giriştiler buna ve çoğu bu uğurda hayatını kaybetti. Kazanmak istedikleri mal ve servetti desek buna zaten çok kısa sürede kavuşmuşlardı. Onu yaşayıp onun tadına varabilirlerdi ama dertleri bu olmadığından yine cenk meydanlarından, Yine yeni yeni mekanlara, coğrafyalara akın edip o insanlara Allah'ın dinini anlatıp paylaşmak uğruna bir yol haritası edindiler ve Resulullah'tan onlara bu miras kaldı. Dolayısıyla bizim empatiyi hayatımızda somutlaştırdığımız şeyin adı bir başkasını Allah'a davettir. Bir başkasını Allah'ın dinine davettir. Rabbi ile onu bulaştırabilmek ve onu cehennemin kıyısından kurtarıp cennete ulaşması için vesile olabilmektir. Bu müminlerin yüreğini yakan, uykularını kaçıran, kendi öz ve sevdikleriyle bir ortamı paylaşmak varken, onları muhacir kılan, garip kılan başka yurtlarda, başka mekanlarda gezip dolaşırken, hut önlerine çıkan engelle savaşırken her türlü zorluğu göze alan barış elçilerine dönüştürdü. Dolayısıyla biz bu duyguyu bir başkasından öğrenmek şöyle dursun, kendi aramızda kendimizi aşacak düzeyde yaşamanın geçmişine sahibiz, belki bugün bu halde olmasak da ama somut bir örnekliğe sahibiz ve bunun teorik, temeline sahibiz, hem de en üst düzeyde. Dolayısıyla bunu sadece kendi müminler arasında, kendi sevdikleri arasında yapan, ki bunu üreten kimseler sevdikleriyle bunu sınırlı biliyorlar. Elin zencisine, siyahına bunu işletmez. Onu kendinden aşağı belliyor zaten. Onun duygularını yaşamaya, hissetmeye çalışmaktan uzak görür. Hatta üçüncü dünya ülkelerinin bile, bu anlamda çektikleri sıkıntıları bir an için kendilerinde canlandırmaktan son derece uzaktırlar. Onlar sadece oraları nasıl sömürebileceklerinin gece gündüz planıyla oturur uğraşırlar. Dolayısıyla sahici manada böyle bir kavramdan bütünüyle uzak kimselerin elinden bunu öğrenecek asla değiliz. Kendisiyle hiçbir kültürel bağ olmayan dindaşı bile olmadığı halde Ab ayrı bir kimseye Allah'ın o güzelin mesajını ulaştırabilmek uğruna canını feda eden bir anlayıştan geliyoruz. Allah Azze ve Celle bize dedi ki: "Kedalik kuntum min qablu, faman Allahu alaykum." Sizler de öncesinde aynı kafirler gibiydiniz. Öyle ya bizim atalarımız da öyleydi. Eğer ashab-ı kiram Medine'den ayrılmayı göze almasalardı, Medine'den çıkmışken her üç beş adımda dönüp gözleri kala kala o şehre baka baka, gitmek var dönmek yok, sevdiklerinden ayrılmayı göze almasalardı, biz Türkler olarak mesela veya diğer milletler nasıl Müslüman olacaktık? Bu onların empatisiyle, Onların Allah Azze ve Celle'nin elçisinden öğrendikleri bu duyguyla yaşadıkları bir şeydi ve kuşkusuz bunu Allah'ın rızası için yaşadılar. Dolayısıyla empatide olmayan bir şeyden söz ediyoruz. Bunun için yapayım ki ben, niye bir başkasının duygusunu Paylaşmaya çalışayım, bilebildikleri, bulabildikleri en büyük cevap şu, sen bugün onun duygusunu anlamaya çalış ki o da yarın seni dinlesin. Öyle ya, ünsiyet etmezin ihtiyaç duyduğu bir şey, böyle anlatıyorlar gidip dinlerseniz. Yani sen bugün otur onun dertlerini dinle arkadaşının, biraz canını sıkabilir ama dinle çünkü yarın senin buna ihtiyacın olacak. Bu kadar, al gülüm ver gülümden ibaret bir şeydi bu. Bu kadar sade, bu kadar bayağı, bu kadar menfaatçı, bu yaradana duyduğu sevginin hatırına yaradanla olan münasebette yaşanan bir şey ile yakınından bile geçmez. Tanımadığı, bırakın sevdiklerini, tanımadığı hatta kendisine hiç benzemeyen insanlara ulaşabilmek, onlara da Allah'ın mesajını ulaştırabilmek için yerinden, yurdundan olmuş ashab-ı kiramın diyar gamlığını, eğer biz anlamaya çalışmamışsak, bunları çocuklarımızla paylaşmamışsak, bunları kendi yaşam, hayat prensiplerimiz olarak yerleştirmemiş isek, işte o yüzden bu konunun mevzusu açıldığında dinimiz aklımıza bile gelmiyor, bir başkasından öğrendiğimiz bir kavramla ilk defa tanışmış gibi bir halde kalıyoruz. Bu son derece dramatik, dramatik olduğu kadar da bizler açısından trajik bir şeydir. Biz kafirler namına dün duyduğu sıkıntıdan Ölesiye ıstırap çeken bir elçisin, bir elçinin ümmetiyiz. Dolayısıyla başkalarına bu en değerli olan şeyi paylaşabilmek için bu kadar yakınıyorsa o diğer bunun altında kalan şeyleri paylaşmak için nedenli Açık olacağını, olacağını varın siz tahmin edin. Yani bir başkasıyla ekmeğini paylaşması, bir başkasına ihtiyaç duyuyorsa yardımda bulunması, mümin yahut mümin olmasın. Cenab-ı Hak Allah size onlara iyilik elini uzatmanızdan, Cenab-ı Hak yasaklamadı sizi ancak sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmaya çalışan, sizi Allah Azze ve Celle'nin yolundan özellikle engellemeye çalışanlarla, Onları bertaraf edeceksiniz, sizi Allah'ın kullarıyla buluşmaya, onlara Allah'ın bu en büyük değerlerini anlatmaya çabaladığınız süreçte mani olan, önünüzü kesen, kılıç çeken, bunu illa yapmak istiyorsan beni ortadan kaldırmalısın diye şiddeti dayatan bir kesim bunlarla elbette Diğer insanlarla ulaşabilmek için bu engelleri aşmakla memur idiler. Zaten bu süreçte canlarını kaybederken hiç tanımadıkları arka plandaki insanlara Allah'ın mesajını ulaştırabilmek için yaşadıkları diyargamlığın bedelini canlarıyla ödediler. Bu örnek bizim ümmetimizin bütün renkleriyle, Arabiyle, Acemiyle, Türküyle, Kürdüyle hatta Müslüman olmuş batılı örnekleriyle bugün için, her rengiyle muhtaç olduğumuz, bugün doya doya bunu içimize çekmeye çalıştığımız bir şey. Bunu başarabilirsek içimizdeki davetçi ruhunu uyandırabiliriz. Eğer bunu başaramaz isek, içimizdeki davetçi ruhunu uyandırmak şöyle dursun, başkalarına ufak tefek yardımlar yapmayı bile empati olarak algılayamaz, bir körlüğün içerisinde kalabiliriz. O yüzden Allah azze ve celle dedi ki ke deenike kuntum min qablu femannallahu aleikum siz o kafirleri öyle ötekileştiremezsiniz. Onların hepsini cümle guruhunu böyle yok edilmesi gereken varlıklar gibi göremezsiniz. Böyle bir şey yok. Kazanılması gereken kimseler olarak. Çünkü bizler de onlar gibiydik. Allah bize lütfetti. İyilik elçilerinin, saadet elçilerinin, barış elçilerinin eliyle bizi İslam ile Cenab-ı kıldı. Şimdi aynı yolun devamında henüz İslam'la müşerref olmamış insanların derdini, kaygısını, onların sıkıntısını, kendi sıkıntısı bilerek onlara ulaşabilmenin yollarını arayan bir nesil, böyle bir diyar sahip bir nesil, bu uğurda hayatını, Ortaya koyan, demiyorum ki kariyerini, kariyerinden biraz ödün vererek, ticaretini, ticaretinden biraz ödün vererek, her şeyini bu uğurda harcayacak düzeyde bu işe kendisini adayan kimselerden bahsediyorum. Bu bir ideal, ulaşılamaz bir ütopya değil, bu yaşanmış ve belki de Resulullah'ın söylediği şekliyle olmazsa olmazımız bizim, kendimiz için sevdiğimizi, onlar için sevmez isek, onlar da Müslüman olsun diye ölesiye bu uğurda çaba ve gayret içerisinde olmaz isek o zaman Allah Azze ve Celle'nin bize anlattığı ve çağırdığı sürece istenilen manada dahil olamamış, henüz imanı kâmil bir noktaya kavuşamamış kimselerden oluruz ki bu eksiklik, bu noksanlık bizi yiyip tüketebilir. O kadar yiyip tüketebilir ki gün gelir konu empati'den açılır. Biz bir başkasından örnekler dinleriz de aklımıza Resulullah'ın "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbuhu li gelmez bile. Yine aynı şekilde Resulullah'ın "Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." dediğini hiç Hatırımıza düşüremeyiz bile, empatiyi başkasından kelimesini, kavramını kendisini öğrendiğimiz gibi şerini de adeta onlardan öğrenecek bir zavallılığın içerisine düşeriz. Halbuki bize hiç duyumu bunun çok ötesinde onun halinin bir parçası haline gelmek ve kendi imkanlarını onun sıkıntısını giderebilmek için paylaşabilmek üzere bir Dini anlayışın ve bunu zorunlu bir anlayışın yani bu dinin mensubuysen böyle olmak durumundasın. Allah'ın Resulü son bir örnekle bitireyim. Hayber öncesi Hazreti Ali radıyallahu anh'a görevi, komutanlık görevini verdi. Onların Yahudilere karşı duydukları düşmanlık yaşadıklarından ötürü, hıyanetlerinden ötürü zikredilmeye gerek yok herkes biliyor yani Medine'de kıyanet ettiler, sonrasında kıyanet ettiler, en son Hudeybiye'den sonra artık herkes yurduna çekilmişken rahat duracaklarına, bunlar Hudeybiye'de Mekkelilerle böyle bir anlaşmaya girdiklerine göre, koşulları aleyhte bir anlaşmaya girdiklerine göre, acaba zayıf durumdalar mı? He he öyleler diye durumu kendi lehlerine yorup tekrar, Ordu hazırlayan ve Medine'ye gelip bu işi bitirmeye çalışan bir hayberden söz ediyoruz. Üstelik Resulullah'ın Abdullah bin revayı gönderip etmeyin elime rahat durun diye son bir kez uyardığı halde bunu bile demek ki çok sıkışmış durumdalar hemen acele etmeliyiz diyen bir düşmandan söz ediyoruz. Gidelim kadınların halhallarıyla aramızda artık hiçbir engel yok heyecanına girmiş bir hayberden söz ediyoruz. Resulullah sessizce ordu hazırlayıp gizlice hay, Hayber'in dibine geldi. Artık düşmanı enselemenin bir adım arifesindeler. Resulullah dedi ki: "Aman Haye Ali, sakın unutma. Fe Allah'a Allah yemin olsun ki la en yehdi Allahu bika raculan vahidan." Allah'ın seninle bir kimseyi hidayet etmesi bir kimse, bütün hayber olmayabilir. Bir kimse bile olsa خَيْرٌ لَكَ مِنْ Kızıl tüylü develerden, yığın yığın kızıl tüylü develerden bile daha hayırlıdır. Dolayısıyla onların hidayet olmaya namzet. Bir kimseyle karşılaşırsan bile sakın ha hemen bütün düne kadar olan adavetimizi, hasma, onların hasmane tutumlarını, her şeyi unut. Allah'ın ona da hidayeti, ما نصيب ونصيب اتمسي bizim hiç açımızdan paha biçilmezdir اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به